Allah'a sığınırım. Hadi dikkat edin. Hadi gelsin. İyi şey yemek. İyi Müslüman ailesini boş kurmuş. Şunu biliyor musunuz? Afet çelişisi <gülüyor> Eu <gülüyor> ne? Euzu billahi mineş <gülüyor> şeytanir Bismillahirrahmanirrahim.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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اما بعد فان استقل حديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بذعة ضلالة وكل الضلالة في النار صدق رسول الله ونتق حبيب الله الحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق قال الله عز وجل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 Bismillahirrahmanirrahim Kutiba alaykumul asa asa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 "قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والوبي وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر منه أكبر عند الله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 لَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Olaik yarjoun rahmet Allahı, ve Allahu gafur, al-Rahim. Yesalunak an al Qul fihima ismum kabiru wa manafi'u lil nasi wa ismuhuma akubaru min nafaihima wa ismuhuma akubaru وَيَزَالُنَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ sadaqallahul الله Ve belleghuna resulun nebiyyul kerim Ve nahnu ala ma qale khaliquna ve raziquna ve mevlana şahidine şakiline bi kalbin selim Selamun ve rahmetullahi ve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 Bakara suresinin 216. ayetinden başlayacağız inşallah. <gülüyor> Kutube yazıldı. Yani farz kılındı. Kime? Aleykum size. Ne farz kılındı? El-Gitalu savaş. Ne olmakla ve o halbuki o kurhun. Hoşunuza gitmez o savaş. Savaş kimin hoşuna gider? Niçin? Kimin için? Lekum sizin için. Sizin hoşunuza gitmez. Ve asa umulur ki olabilir ki entekrehu siz hoş görmezsiniz. Neyi? Şeyen bir şeyi. Ve huve oysa o hayrun hayırlıdır. Kimin için? Lekum sizin için. Yani savaş sizin hoşunuza gitmediği halde Allah size farz kıldı ama o gi hoşunuza gitmeyen şey belki sizin için efendim hoşunuza gitmeyen bir şeyin hayırlı olabilir. Belki hoşunuza giden bir şey de şerli olabilir. Ve asa yine olabilir ki en entuhibbu siz seversiniz neyi seversiniz şeyen bir şeyi bir şeyi seversiniz. Ve oysa o şerrun. Bir kötülüktür. Bir şerdir. Kimin için? Lekum sizin için. Wallahu Allah Celle Celaluhu ne yapar? Ya'lemu bilir ve entum siz ise la te'alemune. Bilmezsiniz. Şimdi Cenab-ı Mevla Celle Hazretleri size savaş farz kılındığı halde halbuki siz o sizin hoşunuza gitmez. Olabilir ki sizin hoşunuza gitmediği bir şey, hoş görmediğiniz bir şey oysa sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki siz bir şeyi seversiniz, hoşunuza gider. Oysa o sizin için bir şerdir. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz. O halde yes eluneke sana soruyorlar. Neyi soruyorlar? An şehri aydan soruyorlar. Hangi aydan? El haram, haram aylardan. Neyi soruyorlar? Gitalin savaşmayı, haram aylarda savaşmayı sana soruyorlar. Ey Habibim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Fihi onda, o ayda. O aylarda. Kul sendeki onlara gitalun savaşmak fihi onda, o ayda o aylarda kebirun büyük bir iştir ve saddun alıkoymak ansabili yolunda kimin yolunda Allah'ı Allah'ın yolunda ve kufrun inkar etmek bihi onu vel mescidi mescidil haram mescidil haramdan ve ikhracu, ve çıkarmak kimi ehlihi onun halkını minhu oradan akbar büyük bir iştir o haram ayda sizin savaşması nasıl haramsa, nasıl büyük bir günahsa o mescid-i haramın içerisindeki halkı o mescitte sürüp ona zulmetmek, onları fitneye so sokmak da o efendim haramdan daha büyük bir haramdır. Neden? Anda katında, kimin? allah Allah katında. Ve'l fitnetu fitne ise, fitne ise nedir? akbar daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Minel <gülüyor> katli öldürmekten. Ve <gülüyor> la vazgeçmezler kim yuqatilunakum <gülüyor> sizinle savaşmaktan. Ne zamana kadar hatta <gülüyor> yeraddukum sizi döndürünceye kadar. Sizi döndürünceye kadar. Neden döndürünceye kadar andinikum <gülüyor> Sizi dininizden döndürünceye kadar onlar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. tatau ee, eğer güçleri yeterse yetmeyecek inşallah. Eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşacaklar. Vamen her kim ne olur yarteddid dönerse irtidat ederse neden irtidad ederse? Minkum sizden. Neden? O irtidat ettiği şey neden? Andinihi dininden. Yani sizden kim? Efendim dinden dönüp irtidad eder, dinden çıkarsa fe ve ölürse ve o kafirun kafir olarak ölmüştür. Fe işte onlar habitat boşa gidenlerdir. Habitat neyi boşa gidenlerdir? E'maluhum amelleri, yaptıkları işleri boşa gidenlerdir. Nerede yaptıkları işler boşa giden? Fi'dunya dünyada da vel-ahireti ahirette. De. Yani dünyada da ahirette de o iş insanlar dinden döndüğü döndükten dolayı, dinden çıktıktan dolayı dini reddettiklerinden dolayı dünyada da ahirette de yaptıkları bütün kötü iyilikler kötülüğe döner. Ve ulaike işte onlar var ya ashabı halkıdır. Neyin halkı? Nar. Ateş halkıdır. Hum ve onlar fiha orada halidune sürekli karıcıdırlar. Bakın Cenab-ı Mevla Celle Hazretleri ne güzel efendim bize izah ediyor. Hiç efendim herhangi bir şeye efendim gerek duymadan herhangi bir e, açıklamaya gerek duymadan herhangi bir efendim e, şeye ihtiyaç duyulmadan onu güzel bir şekilde bize izah ediyor ve diyor ki efendim sizden kim dininden dönerse efendim kafir olarak dönmüştür sana haram aydan o aydan savaşmayı soruyorlar. De ki onda savaşmak çok büyük bir iştir. Çok büyük bir günahtır. Fakat Allah yolunda koymak ve onu inkar etmek, mescide haramdan koymak ve halkını oradan çıkarmak Allah katından daha büyük bir iştir, daha büyük bir günahtır. Fitne ise öldürmekten daha büyüktür. Fitnenin çıkarılması o katillikten daha kötü bir iştir, daha büyük bir günahtır. Eğer güçleri yetse buyur kıyamete kadar kıyamete kadar aynen evet Eğer güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan vazgeçmezler Sizden her kim dininden döner kafir olarak ölürse işte onlar dünyada da ahirette de ameleri boşa gidenlerdir işte onlar ateş halkıdır orada da sürekli kalıcıdırlar Rabbim bizleri muhafaza buyursun. ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. Bu ayeti kerime'nin İbnül Hadrami'nin Abdullah ibni i Cehş komutasındaki seriye tarafından öldürülmesi ve onu öldüren hakkında nazil olduğu müfessirler ittifak halindedirler. Evet. Bu ayetin efendim nuzul sebebi de İbnül Hadrami, Abdullah ibni i Cehş komutasındaki seriye'den seriye tarafından öldürülen kişi hakkında inmiştir diyor. Bunun nüzul sebebi. Evet. İnne ki, ellezîne amenu iman eden vellezîne haceru daha hicret eden ve cahedu daha ne yapan? Cihad eden. Nerede? Fî yolunda kimin yolunda Allah'ı Allah'ın yolunda ulaike işte onlar var ya yercune umarlar neyi umarlar rahmeten rahmetini kimin rahmetini Allah'ı Allah'ın rahmetini vallahu şüphesiz ki Allah celle celaluhu gafurun gafurdur rahimun rahimdir 218. ayette de Cenabı Mevla celle celaluhu muhakkak iman eden hicret eden, Allah yolunda cihad eden kimseler, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar, şüphesiz ki Allah gafur, ayıpları gizleyendir, rahim, bağışlayandır. Cündep İbn Abdullah'tan rivayet ediliyor. Abdullah i̇bn İbni Cahş ve arkadaşlarının i̇bn Hadrami'yi öldürmeleriyle İbnül Hadrami önce Müslüman olmuştu, sonra dinde çıkmıştı. Hadrami öldürmeleriyle gelişen olaylar üzerine bazı Müslümanlar bu seferlerinde bir ecir kazanmadılarsa da bir günaha da girmediler demişti. Bunun üzerine bu ayeti kerime efendim nazil oldu. Yani siz bunu yapmayın efendim böyle söylemeyin. Muhakkak iman eden, hicret eden, Allah yolunda cihad eden işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. Efendim Allah çok ayıpları efendim gizleyendir ve çok bağışlayandır. demek suretiyle onlara bir teselli verdi. Yes sana soruyorlar neden an dan neden yani hamre hamri içkiden içkiden yani daha walmaysiiri kumardan. Kuldeki fihima ikisinde de vardır ne vardır? Günah, ismun bir günah vardır. İkisinde de günah vardır. Kebirun hem büyük bir günah vardır. İkisinde de büyük bir günah vardır. Ve menafi'u hem de menfaatler de vardır. Günah olmakla beraber adam ne yapar? İçki para da kazanır. Menfaat da var. Ama günah da var. İkisinde de günah var. Ee, niçin? Linnası insanlar için. Ve itmuhuma o ikisinin efendim içindeki günahları ise akbar Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Minnef Ondan fay onun, onun faydalarından daha büyüktür. Ondan kazandığınız paralardan, ondan efendim elde ettiğiniz cicatetten daha büyüktür onun günahı. Ve yes'eluneke. Yine sana soruyorlar. Ayrıca sana soruyorlar. Maza neyi? Yunfikune infak edeceklerini. Kul deki afwa ihtiyaçtan fazlasını. Kezalike işte böyle yubeyynu iyice açıklıyor kim? Allahu Allah kimin için? Lekum sizin için. Ki neyi açıklıyor? Ayati ayetlerini açıklıyor. Lallekum umulur ki tetefekkaru tefekkür edersiniz, düşünürsünüz. Evet. Rabbimiz Celle Celaluhu Bakara Suresi'nin 219. ayetinde ve dersimizin sonun sonunda Kur'an-ı Kerim'in efendim meal kelime meali, efendim toplu manası ve nüzul sebepleriyle beraber 219. ayette kalıyoruz. Nasip olursa inşallah bir dahaki dersimizde ömrümüz varsa 220'den başlıyoruz. Yazıyor musun Muhammed Şamil? Gene getirmedin. Mahmet Şamil. Gitirelim bunları yazalım. Bak baba. Bunlar ileride sana çok lazım olacak. Biz sizin yaşlarınızdayken bunları görmüyorduk, duymuyorduk. Ancak hikaye masal. Bol bol hikaye masal dinlerdik. O da ne kadar doğru ne kadar yalan. Yalanla do efendim doğrularla karışık. Belki yalanları doğrularda yüz kat daha fazla. Evet. Sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki ikisinde de insanlar için hem büyük bir günah hem de menfaatler vardır. Fakat günahları faydalarında daha büyüktür. Ayrıca sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazlasını. Allah sizin için ayetleri işte böyle iyice açıklar. Niçin? Umurur ki düşünürsünüz. Hazreti Ömer İbnül Hatab, Muaz İbnül Cebel ve bir grup ensar hakkında nazil oldu bu ayet. Onlar Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a geldiler. Ey Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bize içki ve kumar hakkında bir fetva ver. Birisi aklı gideriyor, diğeri ise malı zayi ediyor." demişlerdi. İşte bunun üzerine sana içki ve kumarı sorarlar ayeti nazil oldu. Ya canlı Kur'an'ı yaşıyoruz. Kur'an canlı bir şekilde aramızda Cenab-ı Hak Celle Hazretleri, efendim 1400 küsür sene önce nasıl bu Kur'an'ı böyle ayet ayet indirdiyse şu an aramızda bu ayet aynen canlı bir şekilde yaşanıyor. Sadece bir, efendim bir eksiklik var. O da o eksikliği bize efendim direk Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından mübarek ağzından, mübarek dudakların içerisinden çıkmadığından onu dinlemediğimizin mahrumiyetini yaşıyoruz. Yoksa Kur'an aynen öyledir ve onun sözleri de aynen bakidir kıyamete kadar. Rabbim faydalandırmayı nasip ve miyesser eylesin bizleri hepimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu ve hepimizi bu hak davada daim eylesin, kayım eylesin. Evet. Şimdi Edepü'l lisan'da kalmıştık. Abi siz oturun, bakarlar orada. Siz oturun, rahatsız olmayın. Siz oturun. Siz rahatsız olmayın. Onlar bakarlar. Yalanın kötülüğünde kalmıştık. Edepü'l lisan 186. sayfa 328. hadis. Yalanın kötülüğü İslam dininde ta Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar yalan hep kötülenmiştir. Yalan hep kötülenmiş. Hiçbir efendim peygamber tarafında hiç dünya kurulalı hiçbir zat tarafında yalan güzel karşılanmamıştır. Herkes çirkin görmüş. Herkes o yalan konuşan kişiyi hep kahretmiş, hep lanet okumuşlar. Efsat Bin İsmail bin Efsat'tan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından bir yıl sonra Ebu Bekri Sıddık Radiyallahu Anh'udan şöyle dediğini işittim diyor. Yani şu anda öyle bir şekilde bunları dinlememiz lazım ki mesela şu an Resulullah Sallallahu Aleyhisselam canlılığı ile beraber aramızdadır. Bakın Allah Resulü Sallallahu Aleyhisselam kim diyor benim ismim anıldıkça, ismimin anıldığı andan itibaren Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geçtiğinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al ve nebina Muhammed. En kısası bu. En güzeli de Allahümme ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema salli ala İbrahim ve ala, ala İbrahim kema barekte ile beraber en güzeli de bu. Ve bu salavat-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme salli ala ve ala ala getiren kişiye direktmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mukaddes, mübarek efendim aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz. Seyahat melekleri şu anda dünyada mevcut seyahat melekleri var. Dünyada her insan bir insanın üzerinde iki tane gözcü melek olmakla beraber buna daimidir. Ayrıca yeryüzünde mesela işte efendim vahiy getiren melek ayrıdır. işte efendim ölümü getiren melek ayrıdır. Bir de seyahat melekleri. Şu anda seyahat melekleri burada toplanmışlar. Aramızdadırlar. Kimin ağzında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin adı çıktı. O da dedi ki Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed dediyse o melek buradan alır bu sözü direk Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme götürür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine mübarek ruhu iade edilir. Efendim falan oğlu falan, falan isimli falan oğlu falanın çocuğu senin üzerine şu kadar salavat getirdi diye canlı olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iletilir. Bu kim vasıtasıyla? Efendim. Bu seyahat melekleri vasıtasıyla Bu seyahat melekleri vasıtasıyla efendim, Hazreti Hubeyb Radiyallahu an Hazretleri de aynen öyle olmuştu Hazreti Hubeyb'i Müşrikler yakaladılar Bunlar o 70 tane Sahabeler arasından hafız olarak Allah Resulü'nün gönderdiği kişilerden iki tanesi kurtulmuştu Müşrikler onları esir olarak alıp götürdüler Ve getirdiler onu dar ağacına asacaklar Dediler ki ya Hubeyb, senin son söyleyecek sözün nedir? Bunu bana söyle. Hazreti Hubeib dedi ki, benim söyleyecek son sözümü bana bırakın, ben iki reket namaz kılayım. Namazı kıldıktan sonra eğer diyor, siz deseydiniz, yani sizin Hubeib korktu da efendim namazı kısa ke uzattı demeseydiniz, ben bu namazı daha çok uzatacaktım. Peki son sözünü söyle, söyle. Ya Hubeib. Diyorlar ki biz sana şunu söyleyeceğiz. Sen diyeceksin ki keşke şu anda benim yerime Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu dar ağacında olsaydı desen seni kurtaracağız burada. O da vallahi demem billahi demem yeme yemin etmek suretiyle kesinlikle bu ağızdan bu çıkmaz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın burada olduğunu Arzulamam benim burada olur arzularım. Ve hemen kıbleye döndü. Ya Rabbi dedi, şu anda dar ağacında ben asılmak üzereyim. Senin seyahat ve rahmet meleklerin etrafımı kuşatmış durumundadırlar. Ben onlar vasıtasıyla şu an resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme, benim efendim halimin arz edilmesi için bizzat ona halimi arz ettir ki benim için dua etsin diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirerek bu halinin arz edilmesi için Allah'a dua ediyor. O esnada o seyahat melekleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onu götürüyorlar. Hoş geldin baba. Onu götürüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinin arasındayken Ve aleyke selam ya Hubeyb. Aleyküm ya Hubeyb dedi. Sahabe şaştı. Şu anda kardeşiniz Hubeyb müşrikler tarafından dar ağacında asılıyordu. Eyvah Tabi bize eyvah ona değil O gitti Rabbine kavuştu O gitti Rabbinin nimetlerine kavuştu O gitti onun efendim e, Sevgililiğine mazhar oldu O bizim göremi gözümüzün görmediği Kulağımızın işitmediği Duyularımızın dahi Algılayamadığı nimetlere kavuştu Ona değil Onun yoluna özenmemiz lazım Ona ah çekmemiz değil keşke nasıl gitti üzülmemiz değil kendimize üzülerek keşke o yol bizim de olsaydı. Keşke o nasip bize de olsaydı. Cenab-ı Hakk'ın Yasin suresinde Ya leytenikum tuturav ee, nasıldır? Ee, Allah'ım salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed Ya layte Kavmi alemun bima gafara ve cealani minel mukremin Ya Rabbi keşke keşke benim kavmim, benim milletim şu anda benim cennete olduğumu cennet nimetleriyle kavuş, kavuştuğumu bilmiş olsaydılar. İnşallah Rabbim öyle bir nasibi öyle bir efendim ikramı bize de eylesin inşallah. İşte onun için biz şu anda mesela her okunan bir hadis sanki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aramızdadır. Onun mübarek diliyle, mübarek ağzıyla onu işitiyoruz gibi o şekil hadisleri, ayetleri öyle dinlememiz lazım. Ayeti dinlerken sanki Cebrail aleyhisselam indi aramıza hazır nazırdır. Çünkü burada Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve sahih bir hadiste diyor ki yeryüzündeki seyahat melekleri yeryüzünü dolaşırlar. Dolaştıkları yerleri nerede Allah'ın zikri yapılıyor? Nerede Kur'an okunuyor? Nerede Allah anılıyor? Nerede hayır ve efendim hayırlar birbirlerine tavsiye ediliyor? Nerede İslam'a davet ediliyor? Nerede Kur'an'a davet ediliyor? Nerede peygamberin sözü, sözleri, hadisleri anlatılıyor? o haneyi, o beldeyi, o insanları arayıp, tarayarak, onları bulup, etrafını kuşatarak, ta Arşıala'ya kadar çıkartmak. Ve alada, Cenab-ı Mevla, onların hallerine, onların durumlarına, mütalim, efendim, sami'ye, basir olduğu halde, onun gözetimi altında olduğu halde, bildiği halde sorar, bizim bilmemiz için. Ey benim meleklerim, siz benim kullarımı hangi halde buldunuz ve hangi halde onları bıraktınız? Ya Rabbi, biz senin kullarını şu şekil bulduk ve şu şekil bıraktık. Seni zikrederken, seni fikrederken, senin kitabını okurken, senin kitabını dinlerken, senin adını anarken, senin Resulünün üzerine salavat getirirken, kelime-i tevhid getirirken, iyilikleri birbirlerine anlatırken, o halde onları gördük ve o halde onları bıraktık geldik. Meleklerden birisi der ki, ya Rabbi o hanede o mecliste hiç onlarla alakası olmayan bir insan gelmişti. Bakın, çok dikkat edin. Birisi gelmişti. Kimdi o? O insan işte bir iş icabı için gelmişti. Bir ticaret için gelmişti. Ya bunun için ne dersin? Allah Celle Allah Hazretleri o sözü onlardan dinledikten sonra ben onları affettim, onu da onlar için affettim diyor. Bakın ne kadar büyük bir lütuf içerisindeyiz. Şu anda melekler etrafımızda zaten hiç yanımızdan ayrılmayan iki tane melek var. Sağımızda solumuzda, münker ve nekir melekleri, şey ya, hayır ve sevap yazan melekler, münker ve nekir şey melekleridir, kabirdeki melekler. Mesela hayır ve sevap melekleri, mesela şu anda iki tane omuzumuzdadır, biri sağımızda biri solumuzda. Onlar hiçbirden ayrılmaz. Ancak iki yerde ayrılır. Bir helada af buyurun ve kopis kokuların çıktığı yerler hiç yer Bunu bir de dikkat etmek lazım. İçki. İçkinin pis koktuğu kadar. Sigaranın pis koktuğu kadar. Böyleyle hiç yanaşmazlar. İki kişi ailesiyle beraber bulunduğu bir anda hayadan dolayı yanaşmazlar. Bu iki halin dışında her an o sahibini hiçbir şekilde terk etmezler. Yani dünya nüfusu diyelim ki söz gelimi mesela say, say yani sayı rakamlarla net olarak söylemiyorum. Örneğin diyelim dünya nüfusu bir milyardır iki milyar melek var. Her, her insanın efendim omuzunda 2 mil, mesela melek olduğu için iki milyar melek var yeryüzünde yani. Temsil diyorum. Yani dünya nüfusu kaç artık beş milyar mı altı milyar mı kaç milyarsa onun için bunun haricinde efendim işte seyahat melekleri var. Efendim bu kiram bu kiraman katibin melekleri. İşte sevapları hayrları yazan onun için işte bunları şey yaparken hep böyle o melekler yanımızdadır efendim hazır ve nazırdır bizim yaptığımız konuştuğumuz efendim her şeyi işleme alır kaydeder. Nasıl ki siz videoya bir insanı bir şekli bir efendim arabayı veya herhangi neyi mesela çekerseniz o videoyu açtığınızda onu gösterir. O sesi mesela duyarsınız. O videoda çekilen şeyi duyarsınız. Bu da manevi bir videoya alınarak manevi gigabaytlar içerisinde efendim yerleştirilerek o manevi dünyadaki o maddi gigabaytlar, maddi efendim terabaytlar, maddi şeyler bir anda yok olabilir, bir anda silinebilir, bir mesela yokluğa maruz kalabilir. Ama orada hiç levh-i kayıtlı olduğu gibi o melekler katında kesinlikle ayrılmaz. Küçük bir şeydir insanın boynuna takılır kıyamet gününde اقرا كتابك diyeceğine bakcelı valası Hadi kitabını oku. Küçük bir kitap. Şimdi biz deriz ki dünya Allah Allah ya bu kadar şu küçük bir şey niye bu kadar küçük bir şey içinde tırılıyor mesela o kadar tövbetleri içerse o kadar bilgi sahibi oluyor da bu niye sınavsa? Bugün işte dünya teknolojisinin ilerlediği bir çağın içerisinde bu kadar bu çağın ilerlemesine rağmen bu efendim Cenabı Hakk'ın efendim o kitabındaki insanın efendim her insanın okuyabileceği dünyada isterse Kürtçe konuşsun, Arapça konuşsun, Türkçe konuşsun ne konuşursa konuşsun o kitabını okuyacak. Iqra'a kitabek ve kefa bi nefsek hasiba Hesap olarak bu kitap senin için yeterlidir. Adam bir açıp bakacak. Eyvah. Kime dövdüm nerede, kime sövdüm, kime hayır yaptım, kime iyilik yaptım, kiminle güzel konuştum, kiminle tatlı muamelem oldu, nerede günah işledim, nerede sevap işledim, hepsi gözünün önüne gelecek, ta doğuşundan bat, efendim, ölümüne kadar hepsini orada görecek. Eyvah diyecek, iyilikleri görünce Allah'ım sana hamd-ı senalar olsun diyecek, kötülükleri görünce kaçmaya çalışacak ama kaçacak bir fırsat yok ki. İşte onun için biz de bunların, bu kötülüklerin silinmesi için dinlediğimiz her bir şey. Mesela Efendim sallallahu bir hadiste, Efsat bin İsmail bin Efsat'tan, Resulullah aleyhissalatü vesselamın vefatından bir yıl sonra Ebu Bekir radiyallahu an Ebu Bekir Sıddık radiyallahu an şöyle dediğini işittim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi sellem geçen yıl burada bu sırada Ebu Bekir radiyallahu ağladı onu söyledi. Geçen yıl burada, bu sırada. Hemen onun göz onu göz önünde bulundurdu. Geçen yıl buradaydı işte Resulullah. Şu sıradaydı. Geçen yıl burada, bu sırada. Aladı. Kalktı ve buyurdu ki yalandan sakın. Dedi şu burada bulunduğu bir sıra içerisinde, şu geçen yılda, burada ve bu sırada. Dedi ki yalandan sakının. Zira o kötülüklerle beraberdir ve ikisi de cehennemdedir. Nedir o ikisi? Yalan ve kötülük. Başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi yalan konuşa konuşa o yalan onu kötülüğe getirir. Kötülük ise onu cehenneme getirir. Allah katında efendim kezzab ismiyle isimlenir. Geliyor hadiste. Abdullah bin Mesud radiyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz yalan kötülüklere götürür. Kötülükler ise cehenneme götürür. Muhakkak ki kişi yalan söylemekle Allah katında yalancı olarak yazılır. Bir toplumun içinde dünya gözüyle baktığımız zaman ey falan yalancı birisi birisine hitap ederse ne kadar insanın ağırına gider ne kadar rencide olur ne kadar yani efendim yüzü kararır kızarır. Düşün bir de Allah katında yalancı olarak çıkıp yazılması ne kadar kötü bir şey. Rabbim bizi onlardan yazmasın. İnşallah bizi doğrularla beraber yazsın. Hadis 330 Murre el hemedani Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an şöyle derdi. Yalandan sakının zira o cehenneme götürür. Kişi yalan söylemeye devam etmek suretiyle Allah katında çok yalancı olarak yazılır. Kezzap! Yani çok ya, yalan konuşan. Kötülükler ise onun kalbine yerleşir ki iyilik iğnenin kalacağı yer kadar bile kalmaz. Yani o kadar kötülük kalbine yerleşir ki bir iğne deliğinin mesela iğneyi sokacak bir sokabilecek bir yer kalmaz diyor. Kötülük o kadar kötüdür, yalan o kadar kötüdür. Ama bu dünyanın bugünkü insanın hali Allah Teala ya Rabbi sen halimize aç. 331. hadis İbn Mes'ud radiyallahu Teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Münafığın alameti Üç alameti vardır. Az önce sizinle muhabbet ediyorduk ya Cafer abi. Hani o şeyle, bir sözle ilgili, bir talakla ilgili bir şey vardı ya. Gençler daha gelmeden önce. Münafığın üç alameti vardır. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman yerine getirmez. Emanet edildiği zaman ise hüyanet eder. Allah'ın bizi isf, bu üç sıfattan da muhafaza buyursun ümmet-i Muhammedi, ehli ihman ehli İslam. Hadis 332. Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki münafığın 3 alameti vardır. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde, sözünde durmaz ve kendisinde güvenildiğinde ihanet eder. Sen dersin ya bu adam güvenilir bir insandır. Ya al benim şu para bende duracağına sen de dursun. Ben de alıyorum o parayı yiyorum. Çarçur ediyorum. Hadi bakalım. Ondan sonra sen bekle ki para gelsin. Halbuki sen bana güvenmişsin. Ne kadar kötü bir şey. Ya. Diğer bir hadiste, 333. hadiste İbn Amr radıyallahu anh'ı da Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Dört haslet vardır ki Bunlar kimde bulunursa Halis münafıktır. Bakın bir hadis. Üç hasletten bahsediyor. Bir hadiste 4 hasletten bahsediyor. Eğer bu hasletlerden birisi varsa o kimsede onu terk edinceye kadar nifak hasletlerinden biri var demektir. Geçen hafta ki dersimizde böyle bir şey geçmişti sözde durumakla ilgili. Bir zat yarım bir sözde kızır bir kızını birisine bir gence nikahlamak suretiyle bir söz vermişti ama nikahlamamıştı. Söz vermişti yani onu ona vereceğine dair. Adam ölüm döşeğine yatıyor. Yatarken hatırına geliyor. Diyor ki ben efendim yarın Allah'ın huzurunda nifak alametlerinin içerisinde bir alametle efendim Rabbimin huzuruna çıkmak istemiyor. Ey cemaat, ey şahit olanlar, ey etrafındaki insanlar siz şahit olun ben kızımı falan adama nikah ettim. Ben Rabbimin yüz efendim huzuruna efendim münafıklık efendim alametlerinden bir alametle onun karşısına çıkmak istemiyor. Ahde vefa ne kadar güzel. Ya O kimse? Bunlar nedir? Bir, Söz verdiği zaman ve konuştuğu zaman yalan söyler. Söz de verir, yalan söyler. Konuştuğu zaman da yalan söyler. Tartışmaya girdiği zaman haddi aşar. Üç, anlaşmayı bozar. Dört, adamla bir şey konuşursun, bir şey anlaşırsın. Efendim iki gün sonra adam geliyor, ben bunu istemiyorum. İşte bu da nifak alametlerinde bir alamettir. Ancak İslam literatüründe buna hıyarı şart, yani muhayyerlik şartı var burada. Burada. Hıyar bizim bildiğimiz hıyar değil yani salata değil. <gülüyor> hıyar şart İslam literatüründe yani muhayyerlik şartı. Yani mesela diyelim ki bir adam sen birisine şartlı bir şekilde bir mal alıyorsun. Diyorsun ki ben bu misvakı senden aldım. Ama 3 gün içerisinde bu misvakta herhangi bir kusur, herhangi bir şey bulduğum takdirde, beğenmediğim takdirde bu misvakı sana geri getiririm. 3 gün içerisinde efendim onu getirdin getirdin getirmedin artık o efendim şey de olsa bitmiştir o, o muhayyerlik hakkı bitmiştir daha getiremez ancak aldatıldığını hal, bildiğin halde mesela efendim kendi emsallerinden bir şeyin emsalinin aynı olup diğer he biraz kızsın şeyi şey Efendim şeyin mesela o alametlerinde birisi bulunduğu takdirde, mesela şey şey ise diyelim, e, efendim mesela e, bir kusurlu mal vermiştir, emsalinden daha efendim farklı bir şekilde vermiştir. O da o da aldatıldığını anlamış gelmiş kendisine söylemişse buna da sıkıntı yok. Ama bu kusur olması şartı vardır yani. Kusur varsa ben bu malı sende kusursuz istedim ama malım kusurludur. Yoksa efendim anlaşmayı bozmaya hakkı yoktur. Yetkisi vesaire ayeti de yoktur. Bozduğu takdirden ne olur? İşte o nifak alameti içerisinden bir alametten birisi de o olur. Evet. 334. hadis Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anhudan Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Yalan ve hıyanet dışında her özellik müminde bulunabilir. Bakın. Yani mümin ne yalancı olabilir, ne hiyanetlik yapabilir. Bunun dışında olabilir. Zayıf bir alameti var, zayıf bir şeysi vardır ama kesinlikle yalan ve hiyanet olmaz diyorum ben. Herkes işte kendisini böyle biçmemeli. Bu özellik kimde var, kimde yok. 335. hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan buyurdu ki Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah katında üç kimseye rahmet nazarıyla bakmaz. Allah kıyamet gününde kıyamet gününde şu üç kimseye rahmet nazarıyla bakmaz. Düşünün. Bir Mevla yarattığı yaratığına rahmet gözüyle bakmazsa durum ne olur? Bir, zina eden ihtiyar evli. Yaşlı bir insanın zina etmesi. İki, Yalancı imam, önder, rehber, kılavuz, lider. üç, muhtaç olmadığı halde, muhtaç olmadığı halde, kibirlenen kişi, kibirlenen kişi, kibirli devamlı hali, hareketi, efendim yaşayışı, başkalarına üstünlük taslanmak suretiyle kibirli olan kişi bu üç kişiye kıyamette Cenab-ı Hak onların efendim, yüzüne rahmet nazarıyla bakmaz. Acımaz onlara. Merhamet etmez onlara. Zina eden ihtiyar, yalancı imam, muhtaç olmadığı halde kibirlenen kişi. Yani kısa bir ifadeyle. Zina eden ihtiyar, yalancı imam ve kibirli kişi. Kısa bir ifade. Rabbim bu sıfatları ümmeti Muhammed'i bu sıfatlardan muhafaza buyursun bizleri de inşallah. 336. hadis Ebu es Sıddık radıyallahu anh dedi ki Ey insanlar sizi yalandan sakındırırım zira o imanın zıddıdır. Bakın yalan imanın zıddıdır. billah, çok kötü tehlikeli bir şey. 337. hadiste İb İbni Abbas Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın hutbesini dinleyenlerden biri rivayet ediyor. Rivayetçilerin en kötüleri Yalan rivayet edenlerdir Dilin hatalarının En büyüğü yalandır Adam diliyle hata Sürçebilir hata edebilir ama Yalan konuşmaz yalan konuşursa en büyük hatadır En büyük en büyük yalandır Evet 338. hadis Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Münafığın 3 alameti vardır Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman yerine getirmez. Emanet edildiği zaman hüyanet eder. Diğer hadislere benzeyen. Ama ravi farkı var. 339. hadis Hasan el Basri Radyalahan dedi ki Söz ile fiilin iç içe, iç ile dışın. iç ile dışın. Giriş ile çıkışın birbirine zıt olması nifaktan sayılır. Söz ile fiil, iç ile dışın. Giriş ile çıkışın birbirine nasıl giriş ile giriş ayrıdır, çıkış ayrıdır. İkisi birbirine zıttır. Fiil ile içe, içe olan şey de o da ayrıdır yani. Söz de ayrı, fiil de ayrı. İkisi söz ayrı bir efendim zıtlıktır, fiil ayrı bir şeydir. Mesela giriş ayrı bir şeydir, çıkış ayrı bir şeydir. Buna nasıl birbirine zıtsa birbirine zıt olması nifaktan sayılır. Nifakın üzerine bina edildiyse yalandır. Bunlardan nifakın üzerine bina edildiği zaman yalan olur. 340. hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bin Muaviye radiyallahu anh dedi ki Bana göre yalanın zararsızı ve faydasızı vardır. Kendisini bir beladan kurtarmak için veya kendisini iyiliğe sürüklemek için yalan söyleyen bana göre yalan söylemiş değildir. Kendisini bir beladan kurtarmak için mesela bir bela gelmiş işte mesela örneğin efendim bir toplumu fitneden kurtarmak istiyorsunuz. Veya yıkılan bir yuvayı, dağılan bir yuvayı toplamak istiyorsunuz. Bu tür haller gibi. Böyle durumlarda bunun söylemesinde herhangi bir sıkıntı yok diyor. Yani kendisini bir beladan kurtarmak veya kendisine iyiliğe, kendisini iyiliğe sürüklemek için yalan söyleyen bana göre yalan söylemiş değildir. Mesela diyelim ki bunu da mesela şey yolu buna efendim ee, tevriye yolu denilir. Mesela gerçeğe sanki gerçekte, mesela görünümde sanki yalanmış ama doğruyu yansıtan bir şey. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeye gidiyor, e, hicret ederken, Hazreti Ebu Bekir anh'a soruyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bu kimdir diyor. Bu diyor benim kılavuzumdur diyor. Bu benim kılavuzumdur. Yani burada Amaç yani düşmanın hedefini saptırmak suretiyle gerçeği de söylüyor yalana da girmiyor. Ama efendim düşmanın hedefini de saptırıyor. Ve kimin kim olduğunda söylenmiyor Buna bize yalan yok. Tevriye yolu bunu deniliyor. Evet. 341 Malik bin Enes Ömer bin Abdülaziz dedi ki, gömleğimi sırtıma aldım, alalı yalan, yalan konuşmadım. Gömlekteki gaye hilafeti yani. Hilafet yükünü sırtıma aldımdan beri yalan konuşmadım. 342, yani ondan önce de konuşmamıştır da, yani daha o o tarih zamandan sonra daha çok dikkat etmiş. Yani onun bir hayatını bir okuyun, ne devrelerde geçmiş. 342 Ömer Radyalan dedi ki sizi görmeden bizim için en güzel, en sevimliniz ismi güzel olanınızdır. Gördükten sonra en sevimli olanınız ahlakı en güzel olanınızdır. İmtihan ettiğiniz zaman en sevimliniz ise en doğru konuşanınız ve en güvenli, güvenilir olanınızdır. Bakın sizi görmeden bizim için en sevimliniz ismiyle güzel olandır. Görmemişiz ama ismi gelmiş o güzel ismiyle efendim o onun mesela işte güzel sıfatlarla anılmış böyle bir insandır o güzeldir. Gördükten sonra en sevimli olanınız da bak seni gördü adam ya böyle böyle bir isme böyle böyle bir sıfatlar layık olamıyorza bir de ahlakını güzel gördüğü zaman o ahlakın en güzel olanıdır. İmtihan ettiğiniz zaman ve en sevimliniz ise en doğru konuşanınız ve güvenilir güvenilir olanınızdır. Yani mesela imtihandan geçtiğiniz zaman, mesela işte efendim böyle bir şeyden geçtiğiniz zaman da bu imtihan sahası içerisinde doğru konuşup güvenilirliği vermektir. Mesele bu. Evet bakayım biraz uzuyor mu? Biraz uzuyor. Biraz uzuyor. Biz burada fazla uzatmadan bir ders de daha yapacağız bununla. İnşallah Rahman. Ömrümüz varsa tabi. Evet. 342. hadiste kaldık. 343. hadiste başlayacağız inşallah. Sayfa 192 Edeb-ül Bir dahaki dersimiz o olacak inşallah. Evet, şimdi Şiirlerle yükselen imanın sesi Son şiirimizi de okuyacağız. Son şiirde otuz birinci şiirimiz Sessiz Hacı Sessiz Hacı Sessiz Şeyh dedik, sessiz Alim dedik ve de sessiz Hacı. Değerli Hacım sen hacca gidiyorsun. Hacca gitmekle Müslümanı temsil ediyorsun. Hacdan dönerken bol bol haccı medhediyorsun. Memlekete gelince dinsize sessiz kalıyorsun. Sen sessiz kalma ey hacım Allah'a verdiğin sözde. Sözün bedeli çok ağırdır yarın kıyamette. Dinsizi destekleme sen sahip çık ümmete... Hak şahidin olur gelir seninle kıyamete. Hacda Allah Allah deyip duruyorsun, memlekete gelince dinsizi şakşaklıyorsun. Hacda verdiğin sözü neden unutuyorsun? Sen hacdayken onların dinine saldırdığını bilmiyor musun? Ya. Hacı olmanın yükü ağırdır bu ağırlığı artık bu ağırlığı artık taşı. Sana her yönüyle açtılar fikir savaşı. Bu savaş öyle bir savaştır ki, Bırakmaz taş üstüne taşı, Kurunun yandığı gibi kendisiyle yakar yaşı. Bu savaşa sen bir su ol, onu söndürmeye çalış. Dinsizliğe hayır de dini mübini getirmeye çalış. Din adına hak için sen de yarış, yarışı kazanmadıkça olamaz hiçbir barış bilmeden bizi dine bizi dine düşman ettiler din asar keser deyip başka bir şey söylemediler böylece zihnimize din düşmanlığı yerleştirdiler çirkin emellerini bizim elimizle onaylattırlar mahşeri bir görüntüyü sen hacdayken gözünle gördün kefenlere bürünmüş on, insanları orada gördün siyahın beyazla farklı olmadığını orada gördün tek merkezin etrafında döndüğünü orada gördün sana dediler ki onlar vehabidir imamlarına tabi olma tek merkezde dahi seni böldüler unutma bakın orada şeye bu şu anda ima, e, Kabe'nin imamı Efendim e, Südeysiye bir oranın imamı bu vehhabidir demiş. Südeysiye vehhabidir demiş. Südeysiye bu vehhabidir dediği için adam öldüğünde adamın cenaze namazını kılmamış. Hadi bakalım. Gel şimdi ispatla. De ki bunlar vehhabidir. Bu imamlar vehhabidir. Südeysiye öldüğü zaman o adam öldüğü zaman Südeysiye demişler gel bunun Yok bu bana vehhabi demiş. Ben onun namazını kıldırmayacağım. Peki, vehabi olsaydılar niye kalsın ki buna? Çünkü onlar biliyorlar ki vehabi bir, bir bir fırkacılıktır. Yani fırkı ayrı, ayrımcılığa götürüyor. Ümmetin birlik ve beraberliğini parçalıyor. Müslüman İslam dini bir, bir dindir. Birkaç tane parça bölü parçası şeyi yoktur yani. Fırkası yoktur. Evet. Sana dediler ki onlar vehabidir imamlarına tabi olma. Tek merkezde dahi seni böldüler unutma. Sen eğer orada namazın olmuyorsa başka dünyanın hiçbir camisa senin namazın olmaz merkezi efendim Kabe merkezli olan bir mesela yerde senin namazın olmuyorsa hiçbir yerde olmaz onlar Kur'an'ı hayat kitabı olarak kabul etmiş bunu unutma biz ise dine ve Kur'an'a bizi ise dine ve Kur'an'a düşman yaptırıyorlar bunu unutma hayat ve yaşantısı Kur'an olan mı evladır? Yoksa dinin geçerli olmadığı yer mi evladır? Dikkat et ey kardeşim bu ne akıl almaz beladır. Kur'an'a tabi olana evet derim. Diğeri ise boş hevadır. Ben bunu şeyden sonra bu bir, bir aklımdayken bir hacı ziyaret etmiştim. Onu bu şeyi bitirdikten sonra ona anlatacağım. Sana derler orada kıl, kıldığında namazı iade eyle. Allah aşkına elini vicdanına koy öyle söyle. Dini hayatı olmadığı birini kabul edersin öyle. Onun arkasında kıldığın namaz olur mu vicdanına danış söyle. Dinsizi sana şirin gösterdiler. Bilmeden seni Kur'an'a düşman ettirirler. Ondan sonra şeriat şöyledir böyledir derler. Kokuşmuş zihniyetine çeliştiğini açık açık söylemezler. Ey değerli hacım, taassupçuluğu bırakalım, Kur'an'ın hükmüne tereddütsüz bağlanalım, diğer batıl düşüncelerini yerden yere vuralım, hakkın hükmü, hükmü din için bu yola başımızı koyalım. Evet, bu da burada bitti ve efendim şiirlerle yükselen imanın sesi kitabımız da bitmiş oldu. Şimdi bu şey hatırıma bir şey gelmişken bir tarihte bir arkadaş saatimiz de doldu zaten. Evet biraz öbür şeyler kalmaya zaman kalmadı. Neyse hayırlısı olsun inşallah. Bu da ayrı bir bereket olur inşallah. Şimdi dediler ki falan arkadaş tanıdığımız bir arkadaş hacdan gelmiş. Biz de gittik ziyaretine. Ondan sonra hacım nasıl geçti Allah kabul makbul eylesin. Bize biraz o mübarek Derya'dan efendim biraz nurlar fışkırtır mısınız anlatır mısınız neleri gördünüz neleri yaşadınız Bizi biraz nurlandırın, bizi biraz heyecana getirin dedik. İlk söylediği şey buydu. Hocam dedi, Allah'a bin şükürler olsun. Ya onlar Vehhabiymişler be. Gittiğimden beri bütün namazlarımı iade ettim. Ben de hiç, dedim bitirene kadar bir konuşsun, ondan sonra izah edeyim. Anlattı, anlattı. Ya hocam onlar Vehhabiymişler bizim namazlarımız, onlar arkasında olmuyormuş. Ben de bütün namazlarımı iade ettim. Anlattı anlattı. Sonunda dedim ki kardeşim peki onlar vehabidir dedin, o dedim vehabidir dediğin insanlar Kur'an'ı hayat kitabı kabul etmişler. Öyle veya böyle eksi ve artıları ile beraber illaki vardır. Efendim. Ama kanunları, sistemleri, yasaları, alışverişleri, nikahları her şeyi Kur'an'a ve sünnete göre düzenlenmiş bir sistemdir. Peki sen orada o imamın Kur'an ve sünnet üzere tayin edilen bir imama Vehhabi deyip de efendim arkasında kıldığı namazı iade ediyorsun. Peki bunca yıldır oturduğun beldede din tarafında dinin gerekliliği yetkisi tarafında tayin edilmeyen efendim dinsizler tarafında sana imam tayin edilip bir insanın arkasında kıldığı namazlar ne olur? Hadi. Hadi onu iade etti, Onu ne yapacaksın? adam bunu duyunca var ya, bir baktım rengi bir attı, dizine vurmaya başladı, ya hocam hakikaten bunu hiç düşülememiştim. Tövbe istifar edelim kardeşim dedim. Geçen sene değil, önceki sene yine aynen böyle bir gün bir cuma günüydü. Kabe'nin efendim ikinci katında bu Safa ile Merve arasındaki bölüm tarafındayız. Yine biri böyle bir soru sordu. Bunları tabi kim söylediyse ben onları ismen biliyorum. Siz de hepiniz tanıyorsunuz. Hiç isim vermeyeceğim. Benim için isim hiçbir şekilde beni değiştirmez, bağlamaz. Benim için Kur'an ve sünnetle bir şey çelişiyor mu, çelişmiyor mu? Onu söyleyeceğim, ismi siz tanıyacaksınız. Şimdi adam diyor ki, efendim işte şu hoca diyor böyle söyledi. Dedim ben hocalar hocası olan Resulullah'a tabi. Resulullah'ın efendim Allah'ın kitabı peygamberin sünneti üzerine tayin edilen bir imamın arkasında senin namazın sahiptir, Hiç iadesine de gerek yoktur. Efendim senin, efendim Kur'an ve sünnette tabi olmayan o üsulle imam olarak seçilip Müslümanların seçtiği imamın arkasında kıldığın namazın namaz olmaz. Adam şok oldu. Allah Allah dedi. Ya biz böyle biliyorduk. Biliyorsun. Sen öyle biliyorsun. Şu anda ben size söyleyeyim. Siz de efendim o zaman böyle bildiğiniz şey şu andan itibaren tövbe istiğfar edin. Biz de sıfır edelim. Allah seni de beni de hepimizi affetsin. Evet. Pek burada saatimiz de doldu. Şu arada efendim e, ilave yapabileceğimiz efendim sorumuz varsa onları efendim alalım. Ondan sonra efendim dersimizi bitirelim. Var mı sorumuz, ilave yapacağımız efendim?